E, askere giderken eşime bir miktar para bıraktım diyor onun geçimini sağlaması için e, bu da normalde nisap miktarını geçiyor zekatını verecek zekatını mi, verecek mi? Şimdi bak e, zekatta e, temel ihtiyaçları hariç yani o hanımefendinin diyelim ki e, başka geliri yok da ondan bir yıl harcayacaksa hı hı. o temel ihtiyaçlarını çıkacak. Ondan sonra varsa borçlarını çıkacak. Bu temel ihtiyaçları ve borçlarının dışında nisap miktarına ulaşmış ise para ve üzerinden de bir yıl geçtiyse zekat verecek tabi. Evet, ama evet. o bir yıllık ihtiyaçlarına tabii, çıkacak değil e mi? Tabii yani şimdi başka hani aylık geliri yok. Hı hı. E, elimizde dedik bir nakit şurada para var. Onu her ay ucundan şu kadarını şu kadarını harcıyoruz. Delim ki ortalama kaç lira harcıyorsunuz? Delim ki 300 lira harcıyorsunuz. Bu e, onayda ne yapar? 3600 lira eder. Delim ki 3600 lirayı hı hı. bir defa çıkacaksınız. Yani onun dışında başka ödemeleriniz varsa onlara da çıkacaksınız. Hı hı. E, bu temel ihtiyaçlarınızdır. Sizin... Yani hayatta kalabilmek için, toplum içerisinde yaşayabilmek için, yeme, içme, giyme, ulaşım, sağlık, barınma ve benzeri ihtiyaçları karşılamak için harcanacak paradır. Buna zekat olmaz. İhtiyaç faz... Zekat, ihtiyaç fazlası ürünün, paranın üzerinden bir yıl geçmesiyle. Hani bunda şey istisna yalnız. Yani öşür dediğimiz şey istisnadır. Evet.